bu sabahtan beri olup bitenleri de bir kez daha özetleyelim. Saat 11.20 geçiyor. Burası Açık Radyo 94.9. Ve sabah 8'den beri 3 saat 20 dakikadır yaklaşık olarak yayın yapmaktayız. Hemen yayına geçmemizden az önce bir polis müdahalesi oldu. Evet. Serkan Ocak bu müdahaleyi ilerleyen saatlerde şu şekilde aktarmış. Polis yaklaşan her şeye gaz atıyor. ...şeklinde yazmış Radikal, Radikal Gazetesi'ndeki özel haberinde. Polis taksi meydana çıkan çeşitli noktalarda polisle göstericiler... Pardon taksi meydana çıkan çeşitli noktalarda polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandığını söylüyor Serkan Ocak. Polis meydanda duracaklarını, park içine girmeyeceklerini söylüyormuş. Yani bu meydanda duracakları daha önce söylenmemişti galiba meydana evet, içerisinde. Evet normal olarak yani burası da bir şehri meydanı polisin burada bulunması da bir şeyde demokratik bir devlette evet, de normal. Normal bir, fakat e, yanına yaklaşan her gruba müdahale etmesi, her e, şey müdahale etmesi gibi bir durum da var ortada. E, ve polisler gruplar halinde meydanda bekliyormuş. Biber gazı ve tazyikli suyla dağıttığı gruplar ise tekrar bir araya geliyorlarmış. Polis Atatürk anıtını dağıplıkaya almışlar. Talimat Talimane tarafından sürekli taş atılıyormuş ve buna karşı polis de buna karşılık veriyormuş. Serkan Hoca'nın aktardığı üzere bu çatışmalar esnasında bir de fotoğrafçı yaralanmış. Jivan Güner adlı e, kadın gazeteci başına isabet eden cisimle yaralanmış durumdaymış. İsmi de veriliyor. Zaman zaman polisle gezi parkı direnişçileri arasında ilginç pazarlıklar da yaşanıyormuş. Polis bize taş atmayın gideceğiz açıklamasının ardından direnişçiler el ele vererek e, polise taş atanlardan korumaya çalışmış. E, polisi taşlardan korumaya çalışmışlar. Ancak meydan kısa sürede çok sayıda, e, çok kalabalık hale gelince polis gaz bombalarıyla meydanı tekrar dağıtmış. Çatışmalar özellikle Talimane bölgesinde yoğunlaşmış durumdaymış. E, Serkan Ocak yazıyor ve o bölgede polise Molotov kokteylinin atıldığına dair de bazı e, görüntülerde mevcutmuş. Polis o bölgeyi biber gazı atarken Toma'da tazlikli suyla müdahalede bulunuyormuş. Burası savaş alanı görüntüsünden farksız diyor Serkan Ocak. Çok sayıda toma, ambulans toma için takviye su tankerleri ve çok sayıda akrep tipi polis aracı da meydanda bulunuyormuş. Ve bu arada Gezi Parkı'nı korumak ve Atatürk Anıtı önünde biriken polisleri protesto etmek için meydan ve park çevresinde bir insan zinciri oluşturuluyormuş. Evet, onun da onun çağrısı da vardı. İlk çağrısını zaten konuşma fırsatı bulmuştuk. Şimdi dönelim ve, ve biraz önce biten Hüseyin Abdi Mutlu'nun İstanbul valisinin yaptığı açıklamadan bir bölümü kendi sesinden dinletme imkanı bulalım. Kültür merkezimiz ve Atatürk heykelimizin ifade etmiş olduğumuz bu materyallerle yeniden üzerlerine çıkılarak kuşatılmaması yönünde bir bekleyiştir. Bu bekleyişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve tabii özellikle özellikle kamuoyumuzun da bu konuyla ilgili beklentilerinin ve dileklerinin bu yönde olduğunu da bilerek hareket etmekteyiz. Gerçekten Gezi Parkı'nda çevreci bir yaklaşım içerisinde başlatılmış olan bu e, girişimlerin neticesi itibariyle alan ve özellikle Atatürk heykelimizle Adatürk Kültür Merkezi pek çok legal veya illegal kuruluşun adeta bir reklam panosu haline dönüştürülmüştür. Bu tablo milletimizin gönlünde fevkade üzüntüye sebebiyet vermekteydi ve dünya kamuoyu, efkar-ı açısından da bu görüntüler ülkemiz imajına İstanbul'un imajına da ciddi sıkıntı normalleştirebilmek amacıyla yapmış olduğumuz çalışma tamamlanmıştır. Evet Hüseyin abi mutlunun açıklamasından bir bölüm İstanbul valisi kendisi İstanbul Emniyet Müdürü ve bir başka polis etkisiyle bir arada yaptığı açıklamada e, operasyonun normalleştirme operasyonu evet. olduğunu ve dünyanın gözünde de Türkiye'nin itibarını zedeleyici nitelikte olan bu birçok legal ve illegal kuruluşun reklam panosu haline gelmiştir diyor. Öyle yani ya bir vali normal bir şeyine dönsün, demecine dönsün, öyle hılamur ağaçları falan neydi? Şu anda gayet bahsediyor. Yani alışıldık valinin ses tonuyla ve söylemleriyle bahsediyor ee, ve normalleştirme operasyonu. Ve e, bu operasyonda başarıyla gerçekleştirilmiştir ifadesinde kullanıyor. Evet normalleştirme terimini kendisi kullandı. Yani bize ait bir terim değil normalleştirme. Ben e, bir ufak nokta olarak şeye takıldım. Yani legal ve illegal kuruluşları nasıl ayırdı bilmiyorum. E, hangisi illegal onu da bilmiyorum ama legal kuruluşların reklam panosu reklam e, parası vermedikleri için herhalde söz konusu olabilir. Olabilir evet mi? evet. Yani eğer reklam parasını vererek şey yapmış olsalardı oraya asabilmiş olsalardı sorun olmayabilecekti da bir çünkü vesaire, evet. Ama şu baktığınız zaman canlı yayın görüntülerine baktığınız zaman Taksim'de herhangi bir şekilde normalleşen bir durumdan söz konusu henüz söyleyemeyiz. Değil, evet. Bir savaş sonrası ya da savaş arası halini de e, sürdürmekte olduğu söylenebilir rahatlıkla. Hüseyin abini e, mutlu yani e, bu işte Atatürk heykelimiz arıtılmıştır diyor heykelimiz olduğu da. Arıtmak mı? E, arındırılmış arındırılmış pardon. Şeyde, bu panolardan ve reklamlardan pankart ve resimleri kaldırmaktan ibaret olan şey bitti. Başka bir amacımız yoktur. Bundan sonra bu sabah ve bundan sonra polis kardeşlerinize emanetsiniz dedi. Ve Gezi Parkı ve Taksim'e kesinlikle dokunulmayacak dedi. Taksin derken nereden bahsediyor? Ben orası, o kısmını da anlamadım. Sizlere asla dokunulmayacaktır ya, diyor. Taksim meydanının bir meydan olarak kullanımına devam edeceğini içinde polisi de normal sivil yürüyen vatandaşlarının da olduğu. Fakat bu ayrım e, meselesinin çok dikkat çekici bir şekilde başından beri e, sürdürüldüğünü de görmek mümkün. Yani illegal unsurlar ve legal unsurlar var. Marjinal unsurlar var... ...çevreci, genç unsurlar var... ...iyi niyetli... ...ve... E, ...demokratik eylem yapanlar var... ...illegal eylemler yapanlar var... ...mesela e, bu valinin... E, ayrım, ...bu ikili... ...ayrım bir çatal ayrımını... ...yapan e, konuşmaları... ...daha önce de başlamıştı tweetleriyle beraber... ...ama şimdi son açıklamasında... E, ...bu ayrımları net olarak... E, ...yaptı... ...iyiler ve kötüler ayrımı... Aynı şeyi Adalet ve Kalkınma Partili Hüseyin Çelik'in de sözcülerden, hükümet sözcüsü yaptığını görüyoruz. Başbakanın görüşeceği insanlar da demokratik eylem yapanlar olacak diye bir kapı açmış. Yani o görüşecekleri de demokratik olmayanların arasında olmayacaklarını, görüşmeyeceklerini söylüyor ve Hüseyin Çelik ayrıca illegal örgütlerle demokratik eylemcileri ayrı görmeliyiz şeklinde de bir ayrımda bulunmuştu bu ayrım iyiler kötüler devam ediyor şeyde bu ayrım yok ama iyi polis kötü polis ayrımı şimdilik yok bütün polisler iyi polis evet, çünkü evet. öyle görünüyor şimdi bağlanabiliyor muyuz durum şeyse meydandaki durum nedir onu görüş görmek üzere gözlemleri ya yani meydan dediğim gezi parkı ağırlıklı olarak ama meydanda da bir oluşum var. Başak türe bağlanıyoruz ve onunla da birazcık konuşalım. Merhaba Başak. Merhaba Ömer. Merhabalar. Me Merhaba. Ee, Normalikasyon meydanından bildiriyorum. Ben tam Taksim meydanın ortasındayım şu anda. ...meydanda mısın? Gezi Parkı'nda değilsin yani. Gezi Parkı'nda değilim. Hı hı. E, pek çok insanla beraber meydana geri döndüm. Bundan yaklaşık bir... ...10-15 dakika önce... E, ...özellikle LGBT bloğun... E, ...oluşturduğu... ...tam Taksim metro çıkışında... ...o Anıta Bakan... E, ...tarafta oluşturduğu insan zincirini... E, ...yani belki bunun haberini geçtiniz. Evet. E, i̇şte gaz bombalarıyla... saldırılar Oradaydım. Yani üzerimizden... E, şişekler uçtu. E, kafalarımızı koruyarak Gezi Parkı'na kaçtık ama ondan bir 5 e, dakika sonra e, insanlar meydana tekrar dönmüştü. E, gaz kalkmış durumda. Yani bir gaz bulutu yok e, Şey, AKM'nin cephesi temizlenmiş durumda. E, yani herhangi bir slama bayrak falan kalmamış. E, Atatürk portresi ve Türk bayrağı dışında. Aynı zamanda şey anıtın da e, çevresi aynı şekilde normalleştirilmiş <gülüyor> kendi deyişleriyle. Evet normalleştirme terimi kullanılıyor. Peki Atatürk resmi ve e, Türk bayrağı da reklam panolarına ait sayılmıyor öyle mi? <gülüyor> sayılmıyor demek ki. E, onu, enteresan olan onu da tabii eylemciler koymuştu fakat e, polisin eli varmamış demek ki onları kaldırmaya. Evet. E, onun dışında AKM önünde bir obek öbek polis var bu gezi parkına ve Atatürk Atatürk kitaplığına inen yolun başında bir grup eylemci var aynı şekildedımmarmara'nın ve işte İstiklal Cadde yani sıra servileri açılan ve İstiklal Caddesi'ne açılan yolun anıtın önünde böyle bir dizi eylemci tek sıra çift sıra halinde dizilmiş durumda yani çok yani tam bir zincir gibi değil bu ama insanlar meydanı tutmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ee, sıra servilerin başında da çok ciddi bir e, kalabalık var. Ee, i̇şte bir e, pardon, HKP bayrağı, e, bir gökkuşağı bayrağı görüyorum. Kaldıraç bayrakları var. Ee, böyle Evet, bu bir e, potansiyel çatışma ihtimalini de akla getirebiliyor. O konuda bir yorumun var mı? Ee, yani burada olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü esas yani insanlar esas olarak e, pasif görünüyorlar ve hani kimse bir şey patlatmıyor mesela burada. Evet. E, tarla başında ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Bir tek orada... E, tarla başına açılan yolun başında e, iki toma sayabiliyormuşum Az önce daha fazla vardı. Evet. Ee, e, evet. Vali, bunu... vali kesinlikle operasyonun e, tamamlanmış olduğu yolunda bir açıklama yaptı. Onu yakından izleme fırsatını bulduk çeşitli televizyonlardan da yayınlandı ve bunun e, senin de biraz önce söylediğin gibi bir normalleştirme operasyonunun e, olduğunu ve başarıyla gene tırnak içinde kendi deyimiyle söylüyorum tamamlanmış olduğunu evet. söyledim ve bundan sonra işte görüşmelere de iyi olanlarla görüşmelerin de yapılacağını söylüyor. Şu söyleyeyim şu anda gördüm. İstiklal ve süresevlere giden yol anıtın etrafıyla beraber tamamen polislerde kapatılmış durumda şu anda. Ha, i̇stiklal'e Arkada gidilemiyor da... öyle mi? Hayır, gidil, gidilemiyor. Arkada da iş araçları, yani muhtemelen aslında arkadan dönülürse gidilebilir. Hmm. Fakat e, yani şey, anıtın öbür tarafından, e, pardon, e, eski e, yapının ne olduğunu hatırlayamadığım şimdi, onun oradan dönülürse gidilebilir. Fakat polis e, yoğunluğun arkasında da iş bir iş aracı, e, iş makinesi şey barikatı kaldırıyor. Evet. Böyle. Ama burada ciddi bir şey var kalabalık var polise çok yakın duruyor ee, eylemciler ee, bayraklarla bir şekilde <gülüyor> en öndeler. Evet insan Böyle. zincirinin insan zinciri kalktı mı artık? Kalktı. Kalktı evet. Ee, ama pek çok insan da şey, merdivenlerin geziye çıkan merdivenlerin başından olan biteni izliyor. Evet daha iyi görüşmeleri iyi gelişmeleri izlemeye çalışacağız. Başak Ertuğrul çok teşekkür ederiz. Rica Kursu, ederim. Kendine i̇yi dikkat günler. et. Tamam merak etmeyin. Evet Açık Radyo'da 94.9'da e, özel bir yayında devam evet. etmekteyiz. Bazı e, haberler geliyor. Taksim Dayanışması tarafından saat 13'te Gezi Parkı merdivenlerinde bir basın açıklaması yapılacakmış. Ve yine taksim dayanışmasının Facebook sayfası üzerinden açıklanana göre e, toplumsal barış için yanıt beklenirken yine polis müdahalesi, polis şiddeti durmak durmadan yapılacak. Bu polis iddede durmadan yapılacak herhangi bir görüşme meşru değildir açıklaması yapılmış yine. Kimden? Bu Taksim Dayanışması tarafından yapılan açıklama e, ve aynı zamanda bu basın açıklaması da saat 13'te Gezi Parkı merdivenlerinde yapılacakmış. Evet mücella yapıcıyla sabahleyin konuştuğumuzda ilk konuştuğumuz oydu zaten ve Taksim Dayanışması'nın e, sözcüsü olarak 180 bileşenden oluşan unsurdan oluşan bir e, platform. Daha doğrusu büyük bir şemsiye kuruluş onun adına konuştu. Mimarlar odasında ilk defa bir basın organına da e, demeç veriyordu Mücella Hanım. Ve işte şeyi de tekrarladı o dört temel talebi. Yani Gezi Parkı'nın park olarak kalması, top, Topçu Kışlası'nın geri çekilmesi şartı, şiddeti derhal durdurulması şartı şiddeti yaralı yaratanların e, ve bunun emrini verenlerin hatta buna ilave eden ambulans göndermek gibi en temel insani şeyleri de e, yerine getirmeyenlerin görevleri e, ya, sor, hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılmaları ve dördüncü olarak da ...ülkenin bütün meydanlarının başta... gezi Parkı ve Taksim meydanı olmak üzere... Yani ...kamusal olanların... ...kamuya geri verilmesi... ...bu talepleri... E, ...olduğu... ...bu taleplerin arkasında duracaklarını... ...söylemişti yapıcı... ...ve, ve bu durum da böyle... ...yani e, şu anda anlatılan e, şeyler... ...Taksim'de pankartların ve... ...bazı barikatların kaldırılması... gezi Parkı'dan müdahale olmaması gibi... ...durumlar belirtiliyor ama bu... E, Taksim dayanışmasının ve buradaki büyük e, direnişi örgütleyen insanların, daha doğrusu buna katılan genç insanların, kadın erkekli delikanlılarla genç kızların oluşturduğu insanlar topluluğunun ve orada komünal bir yaşam tarzını, yaşam haklarını, kendilerinin mücella e, yapıcının deyimiyle yaşam haklarını savunmaya dönüşen bu mücadeledeki insanların temel talebi, e, talepleri bu dört nokta etrafında özetlenebiliyor ama valinin açıklamaları ve gerekse de işte hükümet sözcüleri olarak Arınç'ın, Bülent Arınç'ın ve Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamalarda bu taleplerin karşılanacağına dair. ...herhangi bir şeye rastlanmadığı evet. için... ...bu görüşmenin de ne kadar... ...gerçekleşecek bilmiyorum... ...başbakanın talep ettiği bu görüşme... ...kimlerle ve nasıl gerçekleşecek... ...bilmiyoruz... ...ama... E, ...bu meseleyi de şimdi saat... ...şu anda saat 11.30-5 geçiyor... ...altı geçiyor... ve ...saat 13'te yani... ...bir buçuk saat sonra yapılacak olan bir açıklamada daha net bir fikre de sahip olmamız mümkün olabilir. Evet e, yaklaşık e, 4, 4 saattir e, devam eden bir polis müdahalesi var. Şu anda Taksim gene e, valinin bahsettiği gibi normal bir seyir sergilemiyor. Açık Radyo. Açık Radyo burası 94.9. Özel yayındayız sabah 3 3.30 Saati aşkın bir süre 3 saat 40 dakikadan beri ve özel bir müdahalenin yarattığı zaten özel olan şartlarda bütün özel şartlarda özel yayın yapmaya çalışıyoruz. Şimdi durumun ne, ne merkezde olduğunu gözleyenlerden gazeteci arkadaşımız Serkan Ocağı bağlanalım Radikal Gazetesi'nden ve onun gözlemlerini ve yorumlarını alalım. Merhaba Serkan. Merhaba iyi yayınlar. Merhabalar. Teşekkürler iyi misin? Şu anda iyiyim, evet. Biraz önce olayların içindeydim ancak şu anda Taksim'e alana hakim yüksek bir tepeden bakıyorum. Olayları yukarıdan gözlemlemeye çalışıyorum. <gülüyor> yani gaz etkisi ve başka bir rahatsızlık durumu yoktur inşallah. Şöyle olayları isterseniz sondan başa doğru anlatayım. Lütfen. An itibariyle Taksim meydanında bir gaz atımı söz konusu değil. Sabah ilk Erken saatlerinde gördüğümüz bu Molotov kokteyli taşlı e, gazlı müdahaleler çatışma görüntüleri antibariyle kalktı. Ancak tansiyon burada her an değişiyor. 10 dakika öncesinde göz gözü görmüyordu. Gazdan hepimiz etkilendik. E, gaz maskemi yanında ancak çok yoğun gaz geldiğinde e, o bile fayda etmeyebiliyor zaman zaman. E, 10 dakika 15 dakika önceki hadisede gaz yoğun Gaz atılmasının sebebi de şuydu. Bir ara... Ee, Polisle burada Taksim Gezi Parkı'ndaki direnişçiler arasında bir diyalog başladı, bir pazarlık başladı. Ee, en temel talep şu, polisin burada olmasını istemiyor bütün eylemciler. Ee, ancak polis de burada olacağını, Gezi Parkı'na girmeyeceğini, bize taş sürece hiçbir şey müdahalede bulunulmayacağını söylüyorlar. Bir taraftan diyalog devam ederken başka bir taraftan taş atılınca e, ve kalabalık çok yoğunlaşınca polis birden gaz atmaya, işte tomalarda su sıkmaya başladı. Bu nedenle bir anda ortalık karıştı. Ondan öncesinde de durumlar tekrarlanmıştı. Ancak şu anda an itibariyle herhangi bir kargaşa, çatışma görüntüsü yok. Meydan, insanlar polis... E, Ayrılıklı olarak heykelin etrafında AKM'nin önünde bazı ara sokaklarda konuşlanmış durumda ee, barikatlar bir yandan e, temizlenmeye çalışılıyor ee, ancak çok sayıda da e, vatandaş şu anda Taksim Meydanı'nda ortalık şu an itibariyle sakin görünüyor. Evet yani bu ama biraz önce senin de söylediğin gibi her anda değişebilecek son derece değişken bir durum var. Bunu zaten bugün 14. gündeyiz değil mi? E, ve her zaman yaşadığımız şeylerden biri inişli çıkışlı alberli yani ne olacağı belli olmayabiliyor. Evet açıkçası bir yarım saat önce benim öngörüm şöyle polisle çalışan gruplar Gezi Parkı'nın içine giriyor, e, varlığın açıklaması var. Gezi Parkı'na girmeyeceğiz yönünde. E, Gezi Parkı'ndan çıkıp tekrar e, çatışmalar başlıyordu. Ama bu yorum saat 1 saat içerisinde çok yoğun bir şekilde Gezi Parkı'nda direnen insanlar, polis taş atılmaması yanında çok ciddi uyarılar, herkes sefaber oldu. Hatta insan zincirleri oluşturuldu burada. Kol kola girildi, polis de ta, ta, taş atanların arasına girildi. Evet. Dolayısıyla bir süre sonra kendiliğinden bu taş atma olayları bitince e, gazlı müdahale de bitti. Ortalık şu anda sakin görünüyor. Bence en büyük nedeni bu. Bir gözlemimi aktarayım. E, Harbiye tarafında Gezi Parkı'nın yan tarafında Harbiye tarafında e, bir ateş yakıldı. Oradaki e, kullanılmaz haldeki iş makinelerinin yanında. Ee, kesin farkından yangın tüplerini alan bazı kişiler koşarak gelip o yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yine e, bazı göstericilerde engellemeye çalıştı. Bu benim tanık olduğum bir şey. Ee, yani o yangını kim yapıyor ee, belli değil. Birileri gelip yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalışıyor. Ee, e, bu geçti yani ekotur. pardon şunu bir kez daha söyleyebilir misin? Yani yangını söndürmeye çalışan e, eylemcileri, aktivistleri dır, durdurmaya çalışanlar da mı oldu siviller arasında? Onu yani, anlamadım. Yani evet, siviller arasında böyle bir miydi? Yani niye söndürüyorsunuz gibi bir yani şiddeti varmayan bir tepki. Söndürmeyin, yansın şeklinde bir şey vardı. Neticede de eee Gezi Parkı'nda ben biliyorum çok fazla yangın söndürme Tüpü var. İnsanlar yani kısa söylediğim bir anı, toplan da sönmüştü ancak daha sonra uzun süre yanmaya devam etti. takip kendiliğinden sönene kadar. Tabii o söndürmeye, e, ateşi söndüren ve engel olmaya çalışan kim açıkçası bu konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Evet bu her zaman araya provokatörlerinde, ajan provokatörlerinde sızması ve eylemde bulunması imkanını son derece barındıran ...içinde barındıran önemli bir şey... ...peki bir de şeyi de sormak istiyorum... ...bir yaralanan fotoğrafçıdan bahsediyordun... ...Jivan Güner... ...adlı bir kadın... ...gazeteci evet, galiba... ...ben de tam yanımda... Başına ne geldiğini bilmiyorum tabi... ...bir cisim geldi o anda Yanındaki gazeteci arkadaşları... ...müdahale etti... ...ben de sordum kim olduğunu... Yanındaki arkadaşı ben tanıyorum dedi... ...Galasa Fotoğrafhanesi'nde... ...ve staj yaptığını, ...staj bir foto olduğunu bana iletiler... Gördüğüm kadarıyla kafasına çarpan cisim yani çok fazla şuurum falan elbette yiyemiydi. Ancak kafasından kan geliyordu. Ona tampon yapmaya çalışıyordu arkadaşları bir yandan. Bir yandan da ambulans bulunmaya çalışılıyordu. Sabah saatlerinde çok fazla ambulans vardı ama ufak tefek yaralanmalardan dolayı ee, bu yandan ambulansları bitti. Bir 10 15 dakika e, ambulans bekledik ancak e, daha sonra bir ambulans geldi ve müdahaleyeye bulundu. Çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum ancak... Ee, ...ilk anda çok yoğun bir kafasından kan geldi kendim gördüm. Evet benim de bir sorum var. Yani geçtiğimiz günleri kıyasladığımız zaman... ...bugünkü polis müdahalesinin biraz daha yumuşak ve yumuşatıcı olduğu söyleniyordu. Yumuşatıcı değil de daha sert olmayan bir şekilde yapıldığı söyleniyordu. Bunu gözlemleyebilme fırsatı bulabildin mi peki? Ya yani çok sömüm olarak şunu söyleyebilirim. Yani burada e, elbette bir talimat var. O talimatı uyguluyor polis. E, yani ben... Kendisine taş atan bir polis grubunun çok yakınındaydım. Kendisine taş atan bir eylemciyi hedef alarak yine bir gaz bombasıyla vurmaya çalıştı. Kendi yaşadığım başıma gelen bir şey anlatıyorum. Ee, çok yakından ve bir metre yanına gidip arkasındaki bariyere çarptı. Ben doğal, yani yanındaki polis arkadaşları şöyle dedi, az daha vuruyordu falan diye böyle haytlandı. Yani sevinç göstergesinde bulunuyor, altlarım falan diye bak nasıl kaçıyor şeklinde. Ben ister istemez tabii böyle şeylere müdahale olmamamız gerekiyor ama ister istemez ne yapıyorsun diye polise çıkıştım. Yani orada çünkü bu böyle bir insanlar öldüğünü söyledim. Ee, bana bir anda polisler üstüme üstüme yürümeye başladılar. Yani burada yani aldıkları talimat doğrultusunda bu yumuşak tavırı sergiliyorlar. Yoksa polislerin bir insanı hani, e, şey olduğunu pek düşünmüyorum. Ee, ancak çok yoğun valide bugün biraz önce de açıklamada da bulunduğu tweetlerden de görüyoruz ki e, ılımlı olmaya çalışıyorlar daha yumuşak bir çabada olmaya evet. çalışıyorlar ama genel tablo genel tabloya da baktığımız zaman e, polise herhangi bir dışarıdan müdahale gelmedikçe e, grupları dağıtmak için özel bir çaba sarf etmiyor ki an itibariyle de olan şudur e, herhangi bir molotof görüntüsü, yangın görüntüsü taş atma görüntüsü yok polise hekelin yanında ve çok sayıda Kalabalık grupta polisin yanında bekliyoruz. Evet bundan sonraki gelişmelerin nasıl geliş, nasıl olacağı konusunda hiçbirimizin senin de herhalde bir fazla tahmini olması imkanı yok. Mümkün değil. Evet. Mümkün değil ama haberleşmeye devam ederiz. Serkan Hocak çok teşekkür ederiz. Dikkatli ol. Bunu söyleyebiliriz. Sana. Evet kendine dikkat etmeni de ...söyleyelim. Çok teşekkürler Serkan. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gelsin Hoşça kalın. Evet, Açık Radyo'da Serkan Ocak'la konuştuk Radikal Gazetesi'nden. Olana hakim bir yerden, yüksek bir yerden. Durumun şimdilik oldukça sakin olduğunu söylüyordu fakat zaman zaman polisle alınan bir daha yumuşak müdahale ve davranma yönündeki genel talimata rağmen Zaman zaman kendisine taş atan gruplara e, baya nişan alarak hedef alarak gaz kapsülü atan polislere de e, rastlandığını hatta bunlardan birine işi şey olmamasına rağmen gazeteci olmasına rağmen aksine ne yapıyorsunuz dediği zaman da kendi üstüne de yürüdüklerini söyledi. Buna karşılık da e, aktivistler tarafında da direnenler tarafında da taş atmaların olduğunu ve bu taş atanları da engellemek için yoğun bir gayret çoğunluğun eylemciler arasında çoğunluğun yoğun bir gayretle taş atmayı engellediğini ve böylece polisin de sert müdahalesinin gazla müdahalesinin önünü aldığını evet, söyleyerek eylem... bir özet yaptı. Bir de şey ekleyeyim e, bir yanan maddenin tam ne olduğunu söylemekle beraber yanan bir maddeye karşı da hızla e, söndürmek için müdahale eden aktivistlere bir kısmının da müdahale etmemesi yönünde... telkinde bulunduğunu söyledi ama... E Yangın söndürmekten yana olanlar galip gelmişler. Evet, böyle yani, bir böyle bir engelleme var aslında. Taşa, taş atanlara karşı bir engelleme var ama bir diğer taraftan da valinin de polisin de yaptığı açıklamalarda bir iyi çocuk kötü çocuk gibi bir algı evet, yaratılıyor. Sürekli bunun da önüne geçilmesi biri... gerekiyor galiba. Bu hem insanlar birbirlerine bu şekilde dayanışma ruhunu göstermeli, engel olmalı fakat iyi ve kötü çocuk ayrımına gidildiği zaman farklı problemlerinde ortaya çıkacağı aşikar gibi duruyor. Evet ama yani temel silahın kesinlikle e, şiddet dışı Barışın. tamamen barışçıl bir eylem evet. olduğunu bir saniye bile bir an için olsun unutulmaması gerektiğini hiç şüphesiz yani direnişçilerin oradaki aktivistlerin e, ne, onları hangi adla e, anarsak analım onların hepsinin en büyük silahlarının da haklı olmaları ve güçsüzlüklerinden aldıkları en büyük gücü söylemek lazım. Her türlü şiddet geri misliyle devlet tarafından uygulanmaya müsait bütün tarihte bunu gösteriyor zaten. Açık Radyo 94.9